Tımanın tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven. Kavrulmuş dilinle tuz yağmurunda Ne gece yanaşır ne gündüz gelmeye Öleyim diye ben senin uğrunda Ne gece yanaşır ne gündüz gelmeye Merhaba, Açık Radyo 94.9 manıntınızı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünsevan. Geçen hafta olduğu gibi bu haftada yeni bir albümümüz var. Selva Erdener'in Nereye Aşkım isimli albümü. Ve Selva Erdener program konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nereye Aşkım albümü geçtiğimiz günlerde kalan müzikten yayınlandı. Ve sizin üçüncü albümünüz. Şöyle başlayalım isterseniz. Siz bir operasyon açısınız ama... Şöyle geriye baktığımızda üç daha albüm var. İsterseniz bu albümlerin hikayesiyle başlayalım. Ee, aslında şarkı söylemeye aşıktım önceleri. Sonra operaya aşkım gelişti. <gülüyor> Ama bu arada da kendi müziğime, e, kendi tanılarıma, türkülere, Türk sanat müziğine... Ee, ...çok da merakım vardı. Çünkü ailemde böyle bir gelenek vardı. Yani annem çok güzel şarkı söylüyordu, halalarım nefis fasıllar yapıyordu. Evet. Kulağımda hep böyle tanılar vardı. Ve onları ben opera eğitimi aldığım müddetçe de biraz saklamaya ve onu... hani e, ...çünkü opera eğitimi bambaşka bir eğitim olduğu için Tabii. tamamen tersi bir teknikle şarkı söylemeyi ters edemeyim ama başka bir biçimde söylemeyi öğretiyor insana. Sandığın ben biraz, içinde duruyordu onlar. Değil mi? E, sandıkta değildi işte. Onu diyeceğim. Hmm. Hep onları söyledim ben. Hmm. Yani opera söylerken de hiç o tarafı bırakmadım diyebilirim. Onun için bu albümler hani benim hep yapmak istediğim e, hayalimdeki albümlerdi. Evet. Hayalimdeki şarkı şarkılardı diyeyim. Evet. İlk albüm ...epey eski sayılır 2001 Eskidi yılında. evet. <gülüyor> sen Sen Sen isminde. Mesela onun ortaya çıkışı herhalde böyle ev toplantılarında falan gibi. Şuydu. İşte dediğim gibi ben opera yaparken hep bir yandan da... ...böyle Turgay'ın şarkılarını, halk türkülerini söylüyordum. Hı hı. Ve çalıp söylemeyi de çok seviyorduk. Böyle evet. arkadaşlarımızla beraber ama ne güzel işte hani selva söylesene bir tek ben değildim şarkıcı tabii bu arada diğer arkadaşlarımız da vardı hep beraber söylüyorduk sonra bir böyle bir bir şeyi kaydedelim dedi ee, sevgili Sinan Karaslan o olur falan derken Turgay çok güzel bir e, proje imza attı ben de söyledim öyle öyle çıktı sen sen sen evet çok güzel bir albümdü ama ee, mesela çok uzun yıllar CD'lerimin arasında ne zaman gözüme çarpsa ya bu albümde böyle tek kaldı diye hayıflandım ben hep. ikinci albüm için 10 yıl bekledik. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru. Ee, öyle bir durum var. Ee, ikinci albümde Düşlerimin Toprağı. O da 2 yıl önce yayınlanmıştı. Bu sefer neyse fazla bekletmediniz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya sen sen senden sonra aslında şöyle bir şey oldu diyeyim. İkisini beraber yürütmek biraz zor oluyor. O opera opera ee, yaparken diğer şeyleri yapmak biraz daha farklı söyleme tekniğiyle söylüyorum yani öyle bir farklı durum var Evet tabii. o ikisini yapmak çok zordu ee, onun için daha çok opera yapayım daha çok e, ve de konser yapayım diye düşündüm bir de biraz fazla ara girdi ben de katılıyorum <gülüyor> o, o konuda benim de içimde istek kalmışlar. almışsınızdır mutlaka çok aldık hemen yapmak istiyorduk yani en azından iki sene hmm. sonra falan yapsak ne kadar iyi olur dedik ama şimdi böyleymiş yani işte kısmet. Evet <gülüyor> ama ikinci ile üçüncü albümün arasının biraz, kısa, biraz daha kısa olması bu şeyi kapattı. Teşekkür ederim sağ olun. Ee, bence. Ee, şimdi albüme geçelim. İlk dinlediğimiz şarkı um Umutsuz Aşka Gazel'di. Lorca'nın sözlerinden. Evet Lorca'nın ee, şiiri. Turgay Erdoğan. Maden çevirisidir. Onda ee, çok BSS'si, yakında evet, kaybettik. kaybettik. Onda söyleyeceklerim var. Onda rahmetli evet. ananım buradan. Ee, Turkuaz bestesi eşlik ediyor sizi. Evet, bir Turgay Erdoğan bestesidir. Turgay'ın e, oyun müziklerinden aslında bir tanesidir. Kanlı dün için yazmıştı o mutsuz aşka gazeli, yanılmıyorsam. E, ama ondan sonra o kadar çok söylendi ki, yani ben de çok sevdim söyledim. E, bu albümde de kaydedelim, söyleyelim olduk Lorcan'ın evet. şiir üzerine Turgay Erdener bestesidir. E, açılış parça açılış parçası olarak da yakışmış. E, devam edelim albümü dinlemeye e, ikinci şarkıyla. Bu, bu da bir Sabahattin Ali şiiri. Geçmiyor günler. Evet. E, onu dinleyelim daha sonra üstüne konuşuruz. Radyo 94.9'da Selva Erdener'le birlikteyiz. Onun son albümü Nereye Aşkım'dan geçmiyor günleri, din geçmiyor günleri Dinledik. Sabahattin Ali şiiriydi. Onun Hapishane Şarkısı isimli şiirinin üç, üçüncü bölümüydü bu. Evet. Ee, şöyle bir şey hissettim ben. Ee, şimdi e, Sabahattin Ali'nin e, şiirleri birçok kişi tarafından bestelendi. Mesela bu şarkı, e, bu şiirinde Ahmet Kaya bestesi var. ...benim de sevdiğim bir bestedir, hem Ahmet Kaya'm Edip Akbayram yorumladı. Ama onda mesela şeyi hissediyorum, Ahmet Kaya orada o şiirde ne hissetmişse onu dökmüş notalara... ...ama burada sanki işte Sabahattin Ali bu şiiri yazarken ne hissetmişse o var. Yani onun çaresizliğini, içinde bulunduğu zor durumu müthiş yansıtılmış hem beste olarak hem yorum olarak... Geçmiyor günler bir Turgay yerdener beslesin. Evet. E, Turgay bir şiiri aldığında onun müziğini gerçekten e, müziğe nasıl düşeceğini son derece e, iyi tasarlayan hem de duygusunu geçiren bir insan. Bence bunu bestelerken onun duygusu... Çok ön plana çıktı hatta yani bence bir beraberlik söz konusu olduğu evet. Sabahattin Ali'nin ruhuyla Turgay'ın ruhu arasında. Ee, en çok dikkatimi çeken buydu ya albümün en başarılı çalışmalarından bir tanesi bence o duyguyu verebildiği için. Çok teşekkür ee, ediyoruz. Çok kolay da bir iş olduğunu zannetmiyorum şiir bestelemek herhalde. Ee, Ama Turgay der ki hep e, bir besteci şiir bestelemeli. Evet. Yani o şiirin bestecide yarattığı duyguyla hareket eder. Hı -hı. Ee, albümden konuşalım biraz da. Turkuaz Beşlişi eşlik ediyor sizi. Evet bizim serüven şöyle başladı. 2006 yılında bir e, festivalde müzik yapmamız istendi. Beşli değildik. Daha farklı bir gruptuk. Ama böyle bir hmm. e, temeli, nüvesi vardı diyeyim. Hmm. Yine İbrahim Yazıcı vardı. Ekrem Öztan vardı. Ahmet Baran vardı. E, daha sonra grubu birazcık daha genişledip bir kuartet haline getirdik. Hmm. Kontrubaz girdi. Alper Müfettişoğlu. Sonra onlarla konserler yapmaya başladık. Ve böyle benim hem eski şarkılardan hem yeni her konsere aslında bir, bir şarkı geldi. Her konsere yeni bir şarkı. Bir neden oldu. Mesela bir yere gidiyor olduk. Antep'e gidiyorduk. Bir Antep türküsü söyleyelim evet. dedik. Hmm. Bunun gibi böyle yavaş yavaş o gelişti, büyüdü. Bir de beraber müzik yapmaktan, beraber şar ben şarkı söylemekten, onlar benimle çalmaktan çok mutlu olduğumuzu gördük. E, o zaman niye bunu Güzel bir proje halinde bir albüm yapmayalım diye düşündük. Uzun zamandır da beraber pek çok konser yaptık. Yani benim hayatta en zevk alarak, müzikten çok büyük zevk alarak yaptığım ekip. Turkuaz Beşisi. Evet. Ee, yani çok uzun süre beraber olduktan sonra stüdyoya girdiniz. Bu stüdyoya albüm, girmedik. Mi? Albümümüz tamamen canlı kaydedildi. Olmuş. Bilkent Üniversitesi konser salonunda... Hmm. Yaklaşık olarak dört buçuk günde falan kaydımızı yapıp bitirmiştik. Ve bitirdiğimiz günde bir albümümüz vardı zaten. Çok yani mi? çok minimal editing falan hmm. böyle. Haydi arkadaşlar hep beraber. Evet canlıdır yani. Hmm. Çok şey yoktur. Evet. Genelde parçalar söylendi ve kaydedildi. Bu da albümün ruhunu çok güzel yansıtıyor. Evet Erkin Onay tabii bu, bu arada Erkin Onay'ı anmadan geçmeyelim. Hmm. Onun hassas kulağı çok... Bizi, bizim işimizi son derece kolaylaştırdı. Tabii ki İbrahim Yazıcı'nın varlığı müzik evet. direktörüdür albümün. Düzenlemelerin. Düzenlemeler, Düzenlemeler evet. Turgay Erdener'in evet. Erdener e, ve tüm şarkılar Turgay Erdener'in albüm. Aslında ee, Turgay'la benim albümüm gibi bir şey. Evet. Yani. <gülüyor> Oldu. Devam edelim albümü dinlemeye. E, şimdi dinleyeceğimiz parça geçer. Dinleyelim. Ondan sonra üstüne konuşuruz. It's Çık Radyo 94.9 Manıntınız isimli programdayız Selva Erdener konuğumuz son albümü Nereye Aşkım üzerine konuşuyoruz ve dinlediğimiz parça geçerdi Burada da Fredrik Dürenmat'ın 5. Frank değil mi? evet Turgay 5. Frank oyunu için yazdığı bir şarkıdır geçer Tahsin Saraç'ın çevirisiyle ee, şöyle bir şey uyandırdı bende bu şarkı bilmiyorum katılacak mısınız böyle e, 20'li 30'lu yıllardan bir taş plak kaydı sanki Seyyan Hanım ya da Deniz Kızı Ertalya söylüyor onun böyle günümüzde tekrar e, işte siz yorumluyorsunuz gibi duygular Hı. çok e, albümün en güzel yorumlarından biri bence çok teşekkür ediyorum ee, evet bizde de böyle aslında böyle bende de bir dinlediğimde söylerken değil ama böyle bir hani Fransız filmi jeneriği akıyor da film bitmiş mutlu son olmuş. <gülüyor> Orada evet. da böyle bir akış varmış gibi bir şey yaratıyor <gülüyor> bende de. Evet. Ee, şimdi albüme bakınca e, iki bölüm gibi görüyoruz. E, i̇lk bölüm e, Turgay Erdener besteleri güzel şiirlerden yapılmış. İkinci bölümde de Turgay Erdener uyarlamaları ee, Anadolu türkülerinden. Ama bu ikisinin arasında bir şarkımız var ee, Orta Doğu'dan. Balimak, onun hikayesini alalım. Nereden çıktı bu? <gülüyor> 2006 yılında Bursa Senfoni Ork Orkestrası'nın solisti olarak Şam ve Halep'te konserler vermek üzere İbrahim Yazıcı ile beraber gitmiştik. Ee, oraya gitmeden önce de ben... E hep seviyorum bir yere gittiğimde, bir ülkeye ya da bir şehire. Oranın şarkısı, türküsü neyse onu söylemeyi. Suriyeli yetkililerden e, Suriye şarkısı istedim. Anonim, herkesin bildiği, böyle herkesin aşina olduğu. iki tane şarkı gönderdiler. Biri Valimak'tı. E, ben hatta o zamanlar birinden duyayım, birinden dinleyeyim. Hani böyle hiçbir kaydını da bulamadım. Ama notalar elimdeydi ve çalıştım. Turgay da e, güzel bir orkestra eşliği yazdı. Konserin sonunda ben halk türküleri söyledim, benim şarkıları söyledim falan. Konserin sonunda biz olarak e, Balimak'a başladım. Balimak'ı duyunca öyle... Farklı e, tepkileri var ki halkların. Alkışları evet. da farklı, tepkileri de farklı. Birden bir salonda böyle büyük bir ses oldu. Bak! Falan <gülüyor> hiç oldu. beklemedikleri bir şeydi. Evet aslında. yani herhalde hiç beklemiyorlardı. Onun sonunda da böyle çok coşkulu bir hmm. alkış aldık. O günden beri aklımda. Ayrıca Suriye'de son dönem yaşananlar... E, Beni derinden etkiledi açıkçası. Çünkü mesela benim konser yaptığım o güzelim tiyatro sahnesi, opera sahnesi... ...içinde sekiz tane e, kuyruklu piyanosu olan, kocaman bir orgu olan... ...hani şimdi en iyi şartlarda yapılmış ve evet. çok güzel bir opera sahnesiydi. Oranın son halini internette gördüm ve... Halep'teki. E, Şam'daki. Şam'daki. Şam'daki çok çok üzüldüm açıkçası evet, ya benim için netkendir yani o Suriye'de yaşananlar albüme balimakı koymak için bir neden de oldu diyeyim hep hı -hı. sevdiğim ve söylemek istediğim bir şarkı Ayrıca da Evet ee, mesela ilk kalbinede de, de vardı böyle hani Türkçe'den başka herhalde düşünürsünüz bir tane böyle nazarlık gibi <gülüyor> <gülüyor> her albüme koyuyorum aslında gibi oldu yani çok e Evet. İstediğim söylemeyi istediğim şarkılar aslında yani albümde söylediğim şarkılar hmm. benim her zaman söylemekten çok büyük keyif aldığım şarkılar. Evet ee, o zaman dinleyelim bu güzel yorumu Selva Erdener ve Balimak. Kanun Mark. Taksim'ini Ahmet Baran yapıyor evet, Turkuaz Beşisi ile beraber. Kanun Taksim'i de dinliyoruz Balimak ve Selva Erdener. KD94.9'da Selva Erdener'le birlikteyiz. Nereye Aşkım isimli albümünü konuşuyoruz. Bir Suriye halk şarkısı dinledik. Selva Erdener'den Bali Mark. Ee, Turkuaz Beşlisi eşlik etti albümde ama bir de iki şarkıdı. E, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Yaylı Dörtlüsü var. Cello dörtlüsü Çello Dörtlüsü var. Hı -hı. Evet onların da bu albümde... Ee, çok büyük emekleri, katkıları olduğunu düşünüyorum. İki şarkı ama hani herkesin çok sevdiği böyle bizim de dinlerken çok hoşumuza giden iki şarkımız oldu beraber. Ee, bir tanesi Nereye Aşkım? Diğeri bir İstanbul Türküsü. entarisi ala benziyor. Evet. Genç evet. arkadaşlarımdan oluşuyor. Dördü de Onur Şenler, İbrahim Aydoğrucu, evet. Köklü Yiğit'ten ve Yazırmak. Evet. Bence son dönem... E, Çel İstanbul'dan sonra. Onlar evet. biraz daha önce. onlar da da konser yaptığım için. Hı hı. Çello dörtlüsüyle konser yapmaya bayılıyorum açıkçası. <gülüyor> Ondan sonra çıktılar ama bence çok çok güzel yol aldılar. Evet dünyada da böyle gittikçe yaygınlaşan bir akım. Kronos Quartet evet. de düşünürsek. Hepsi çok usta müzisyen. Bütün albümde çalan arkadaşlarım öyle. CSO Çello dörtlüsü de e, bizim beraber müzik yapmaktan çok hoşumuza giden arkadaşlarımız. Hı hı. O zaman o iki yorumdan e, bir tanesini dinleyelim. Çello e, dörtlüsünün e, katıldığı. E, yine e, Lorca'nın şiirinden Turgay Erdener bestesi ve albümün isim şarkısı Nereye Aşkım. Hı. Açık Radyo 94.9'da Manantınız isimli programdayız. Selver Diner konuğumuz son albümü Nereye Aşkımı Konuşuyoruz. Son dinlediğimiz şarkı da albümün isim şarkısıydı. Sözler Federico Garcia Lorca'ya ait. 1936'da 38 yaşında İsmanyi İç Savaşı'nda Franka Güçleri tarafından katledilen ünlü İspanyol şair ve oyun yazarı ve bestesi Turgay Erdener'e ait elbette. Bundan sonraki projelerimizden konuşalım. Hedeflerimiz ne? herhalde? Birazcık bu albümün keyfini yaşamak istiyorum. Albümümüz 31 Mayıs'ta çıktı. <gülüyor> Çok güzel bir gün Çok seçmişsiniz. Çok güzel bir günde evet. çıktı. Biliyorsunuz işte yani evet. 31 Mayıs'tan sonra da hemen hemen Hiçbir şey yapılamadı yani albümle ilgili. Azıcık bunun keyfini sürmek istiyorum yani nereye aşkım? Ya bırakın albümleri falan yani konserler falan <gülüyor> her şey evet. iptaldi bu evet, baya evet. bir süre. Bizim de olacaktı bir konserimiz Hı -hı. bir tanıtım konserimiz vardı mesela hepsi iptal oldu. İnşallah önümüzdeki sezona e, pek çok konserle bu albümü tanıtırız planım var. E, yeni proje hemen yapmak meraklısıyım ben dün bir proje yaptım. Hatta yani ah ben böyle bir şey yapsam nasıl olur e, diye düşündüm. İnşallah hani arkadaşlarımla ve Turgay'la paylaşırım paylaşınca da aynı tepkiyi alırsam o projeyi yapmak istiyorum. Yani şimdi söylemeyeyim çünkü yani <gülüyor> olmaz. E, ama güzel bir şey düşündüğüm şey. İnşallah yapabiliriz. Evet. Ya bu albüm de e, zaman içerisinde zaten kendisini bulacaktır. Evet. Bu sezon kış sezonunda hem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bursa Senfoni, Bilken Senfoni Orkestrası eşliğinde söyleyeceğim bu şarkıları. Hı, orkestra güzel. düzenlemeleriyle, seyirciyle buluşacak. En azından senfoni orkestralarıyla olan konserlerimi buradan anons edebilirim. Hı, çok güzel. merakla bekliyoruz onları. Devam edelim. Şimdi Hı. albümün ee, ikinci bölümüne geçelim yani o Anadolu Evet türkülerini... albüm böyle iki bölümden oluşuyor Hı -hı. gibi değil mi yani birinci bölüm besteler evet. Hı -hı. ikinci bölüm bizim türkülerimiz, türkülerimiz. Ee, repertuarı nasıl yaptınız mesela türkülerde herhalde Turgay Bey'in torbasında epey <gülüyor> türkü mü var düzenlediği ee, yok ben <gülüyor> çok çok tabii ki yani Turgay e, Turgay'ın son derece bilgisi var ama e, ben gönül verdiğim türküyü söylemek istiyorum. Hı -hı. Yani benim kalbimi titreten genelde de türkülerde son derece aslında fazlaca titrer kalbim. Hı -hı. E, bu türküler benim kalbimi titreten türküler biraz sipariş yapıyorum aslında ben bunu söylemek istiyorum. Ki, kararlı mısın diyor evet kararlıyım diyorum bu kararla e, böyle bir çalışma yapıyoruz. Hepsi beni beni etkileyen türkülerdir. Evet. Ee, o zaman onlardan bir tanesini dinleyelim. Bir Gaziantep türküsü. O sizin demin bahsettiğiniz hani Gaziantep'e gidiyorum. Aynen öyle. Gaziantep'e gidiyorduk ve bir Antep türküsü söylemeye niyetlendim. Bütün Antep türkülerini gözden geçirdik. Evet. Ve ben dedim ki ben gönül gurbet varmayı söyleyeyim. O günden bugüne ben gönül gurbet varma söylüyorum. Peki. Ama ilk defa kayıt altına alındı yani bir albümde yer aldı. Evet şimdi o kaydı dinleyelim Selva Erdener ve Turkuaz Beşisinden Gönül Gurbetele var mı? Jenna! Bence 94.9 manıntınısında Selva Erdiner'le birlikteyiz. Son albümü e, Nereye Aşkımı konuşuyoruz ve bir Gaziantep türküsü dinledik. E, Gönül Gurbet ele var mı? E, şey dikkatimi çekti bir de e, mesela şey e, aşıklardan yorumları e, söylemeyi düşünürüz mi? Aşık Veysel, Neşet Ertaş Çok, En sevdiklerimi saydınız. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Neşet Ertaş benim en beğendiğim bu topraklardaki yorumculardan biri. Evet. Hem şarkıcı olarak hem türküleri beni çok etkiler. Aşık Veysel de aynı şekilde. Ama ben mesela hani yeni projem var mı dediniz ya bozlak söylemeyi çok istiyorum evet. orkestra eşliğinde. Evet. Yani onların da bir soprano tarafından ya da bir tenor ya da bir bariton yani. Ya da hani kendi sesinden orkestra eşliğinde söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok kıymetli, çok değerli, çok güzel melodilerimiz var. Evet. Çok zengin yani. O zenginliklerin farkına varıp daha kıymetini bilmek, o mücevherin farkına varmak gerektiğini düşünüyorum. Hele sizin gibi e, operadan gelme bir sanatçının bunları dile getirmesi daha bir hoş gerçekten evet çok ayrımdan da hoşlanmıyorum açıkçası hani operacı işte aslında ben şarkıcıyım evet. kendi sesimle de şarkı söylüyorum inanın ki hani bu, bu ses bende vardı sonradan olmadı operacılık bir aşk yani ben operaya aşık oldum evet <gülüyor> ama aynı türkülere aşık olduğum gibi hiç da yok. Evet. O aşık olduğumuz türkülerden bir tanesini e, daha dinleyelim o zaman. E, Pokut türküsü. E, Bunun Karadeniz'in bir yaylasının türküsü Pokut türküsü. <gülüyor> Karadeniz'i de çok seviyoruz. Son yıllarda özellikle her sene bir arkadaşımızın orada evi var Kemalpaşa'da. Artvin sınırına Artvin'de şey Gürcistan sınırına çok yakın bir yerde kalıyoruz. Hı -hı. Hep oralara ait bir şeyler söylemek istedim. Pokut Türküsü'nde çok sevdim. Bu de koyduk. O zaman bu güzel yorumu dinleyelim. Güzel vardı nereden? Pokut Türküsü. Radyo 94.9'da Selver'den Ör'le birlikteyiz. Nereye Aşkım albümünü konuşuyoruz. E, Pokut türküsünü dinledik. E, Karadeniz türküsü. E, sanki e, doğma büyüme <gülüyor> bir Karadeniz'den dinler gibi müthiş bir yorum. Çok mutlu oluyorum bunu duydukça. Hmm. Elbette ki hani isterdim ki Karadeniz'de doğayım ama ben Ankara'da doğdum büyüdüm. <gülüyor> ama Karadeniz'i, Karadeniz insanını, Karadeniz'in türkülerini çok seviyorum. Çok evet. sık da gidip geliyoruz. O sahili çok seviyoruz. Yaylaları çok seviyoruz. Köyleri çok seviyoruz. Belki onun etkisi yani belki demeyeyim bence çok etkisi var. Evet tabii. Ee, sonlarına geliyoruz programın. Ee, sizinle iletişime geçmek isteyenler Facebook'tan Twitter'dan herhalde ulaşabilirler. Evet Facebook Selva Erdener sayfası var. Ee, Twitter... hem Selverdener sayfası var hem de Selverdener Erdener Turkuaz 5'lisinde galiba evet Selverdener Turkuaz 5'lisi sayfası da var ee, Twitter'da yine Selva Erdener aslında her yerde Selverdener'im ben <gülüyor> farklı bir ismim yok ee, çok teşekkürler programa geldiğiniz için ben teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için sağ olun ee, son olarak da Nereye Aşkım albümünden yine çok güzel yorumlardan bir tanesi bir Kıbrıs türküsü Dolama dolamayıyla... E, Bu arada hani Kıbrıs, Kıbrıs türküsü koymamızın da nedeni sayden ama gerçekten öyle olduğu için onu da söyleyeyim. <gülüyor> Kıbrıs'ı da çok seviyoruz. Kıbrıs'ta arkadaşlarımız var. Kıbrıs'a her gidip geldiğimizde hatta bir arkadaşımız ya buradan da bir türkü söylemen lazım. Buradan da bir şey söyle Selva diye diye diye diye. Tamam sözledim yani ö, öbür albüme bir tane Kıbrıs türküsü <gülüyor> dolama dolamayı çıktı. Çok güzel bir seçim olmuş onunla programı kapatıyoruz dolama dolama ile haftaya tekrar görüşmek üzere herkese iyi pazarlar hoşçakalın. Müzik Bir daha Dumanın Tınısı Hazırlayan ve sunan Hakan Ünsever